Hazreti Musa ve Hz. Harun peygamberler Mısır'da Firavunlar idaresi ve İsrailoğulları İsrailoğulları Hz. Yusuf'un sağlığında Mısır'a gelip yerleşmişti. Orada zamanla çoğalmışlar, geniş araziler, büyük servetler edinmişlerdi. Huzur içinde yaşıyor, gün geçtikçe kuvvetlenip güçleniyorlardı. İsrailoğullarının bu huzur ve rahatlığı Mısır'da Firavunların hakimiyeti ele geçirmelerine kadar sürdü. Firavunlar, Mısır'ın yerli halisi olan Kıbtilerdendi. Bir ihtilalle iktidardaki Yemenli amalikalları devirmişler, idareyi ele geçirmişlerdi. Firavunlar, Allah'ı inkar edip ilahlık iddiasında bulunuyorlardı. Mısır'ın yerli halkı, Firavunlara bu kutsallığı veriyorlardı. Nil havzasında yaşayanlar için ziraat ve çiftçilik yegane geçim yoluydu. Bu yüzden zamanla halk, bu iş kolunu kutsallaştırmış, Ziraatın aracı olan öküz ve inekleri de tapınma konumuna çıkarmışlardı. Firavunlar iktidarı elde ettikten sonra İsrailoğullarından tedirgin olmaya başladılar. Bir gün idareyi ele geçirip saltanatlarına son vermelerinden korkuyorlardı. Bu işin önünü almak için derhal harekete geçtiler. Önce İsrailoğullarının elindeki servetleri ve arazileri geri aldılar. Sonra onları sindirmek için korkunç zulüm ve işkencelere başladılar. Onları en ağır işlerde çalıştırıyorlardı. Dağlardan taş taşıtarak kendi mezarları olan piramitleri inşa ettiriyorlardı. Ayrıca tarlalarda işçilik, evlerde kölelik ve hizmetçilik de yaptırıyorlardı. İsrailoğulları, firavunların zulüm ve esaretinden kurtulmak için defalarca teşebbüse geçmişlerdi. Her seferinde de teşebbüsleri kanlı bir şekilde bastırılmıştı. Fakat ümitlerini yitirmemişlerdi. Bir gün mutlaka bir kurtarıcı çıkacaktı. Onları firavunların idaresinden kurtarıp atalarının toprakları olan Filistin'e geri götürecekti. Bu topraklara onlar kutsal bir gözle bakıyorlar, mukaddes topraklar diyorlardı. Kutsal topraklara geri dönmek her İsrail oğlunun gönlünde yatan biricik idaliydi. Firavunların zulüm ve baskılarına rağmen oğulları hızla çoğalıyordu. Hz. Musa'nın dünyaya gelmesine yakın sayıları 600 bine yaklaşmıştı. Bu durum zamanın Firavun'unu ve Mısır'ın yerli halkını ciddi şekilde endişelendiriyordu. Firavun'un Rüyası Firavun bir gece bir rüya gördü. Filistin tarafından gelen bir ateş, Mısır'ın yerli halkı olan Kıptileri yakıp kül ediyor, İsrailoğullarına ise hiç dokunmuyordu. Bu rüya Firavun'u korkutup telaşlandırdı. Kahinleri çağırdı, gördüklerini onlara anlatarak tabir etmelerini istedi. Kahinler hükümdarın rüyasını şöyle tabir ettiler: İsrailoğları içinde bir çocuk dünyaya gelecek, senin saltanatını yıkacak. İsrailoğlarının çoğalmasından çoktandır endişe duyan Firavun'un bu haber üzerine korkusu daha da arttı. Derhal kararını verdi ve adamlarına: "İsrailoğlarından yeni doğacak bütün erkek çocukları öldürünüz." diye emretti. Zalim ve gururlu Firavun'un bu korkunç emrine kimse itiraz edemedi. Firavun'un iyi yürekli, merhametli, genç ve güzel bir hanımı vardı. Adı idi. Güzellik ve akıllılığıyla Firavun'a zaman zaman tesir edebiliyor, bazı zalimliklerini engelleyebiliyordu. Fakat Firavun'un bu emrine o bile karşı çıkamamış, çocukları öldürme diyememişti. Firavun'u bu konuda çok ısrarlı ve kararlı görmüştü. Firavun'un emri üzerine büyük bir katliam başladı. Doğan erkek çocuklar anında tespit ediliyor, hiçbir acıma ve merhamet duymadan öldürülüyordu. İsrailoğulları bütün bu olanlar karşısında sadece seyirci kalıyordu. Erkek çocukları öldürülen analar ahu figan ediyordu. Babalarsa kalpleri kan ağlayarak en ağır işlerde çalışmaya devam ediyorlardı. Nil nehrindeki küçük sandık Firavun'un çocuk kıyımı devam ederken İmran adlı bir zatın nur topu gibi bir yavrusu dünyaya geldi. Adını Musa koydular. Annesi küçük Musa'yı büyük bir korku içinde gizliyordu. Firavun'un zalim adamları duysalar gelip onu acımadan öldürürlerdi. Zavallı kadın ne yapacağını şaşırmıştı. Çocuğunu koruması için Allah'a işten dualar ediyordu. Kalbi şefkatle çarpan annenin bu işten yalvarışlarını Allah kabul etti. Ona ilhamla bir çıkar yol gösterdi. ''Sen Musa'yı emzir. Bilmelerinden korktuğun zaman onu bir sandık içinde nehre bırak. Boğulmasından endişe etme. Ayrılığına da üzülme. Biz onu ileride sana iade edecek ve seni ona süt anne yapacağız.'' buyurdu. Allah'ın bu ilhamı üzerine şefkatli annenin endişesi ve korkusu gitti, kalbi ferahladı. Küçük Musa 3 aylık olmuştu. Artık onu daha fazla gizlemenin imkanı kalmamıştı. Her an durumu öğrenebilirlerdi. Bu yüzden Musa'nın annesi oğlunu nehre bırakmaya karar verdi. Hemen bir tahta sandık yaptırdı. Musa'yı içine yatırıp etrafını kapattı. Gizlice Nil Nehri kenarına gidip sandığı sulara bıraktı. Yanındaki büyük kızına da ''Bu sandığı gözetle. Suların onu nereye götürdüğünü öğren. Çok dikkatli ol.'' dedi. Sular, küçük sandığı Firavun'un Nin Nehri kenarındaki büyük sarayının önüne kadar sürüklemişti. Hizmetçiler merak ederek sandığı nehirden aldılar. Firavun'un hanımı Asiye'ye vermek üzere içeri götürdüler. Musa'nın ablası sandığın Firavun'un sarayına götürüldüğünü görünce korkuya kapılmıştı. Koşa koşa annesine geldi. Heyecanla anlattı. Anneciğim, kardeşimi koyduğumuz sandık Firavun'un sarayına kadar gitti. Hizmetçiler tarafından bulunup içeri götürüldü. ''Şimdi ne yapacağız?'' dedi. Bu haber üzerine Musa'nın annesi büyük bir korkuya kapıldı. Musa'yı firavundan kaçırmaya çalışırken istemeden onun eline teslim etmişlerdi. Allah ilhamla annenin bu korkusunu da giderdi. Çocuğu nehre bırakmasından önceki söylediklerini tekrarladı. Bunun üzerine yüreği rahatlayan anne kızına ''Durma kızım saraya gidip haber topla.'' ''Olup bitenleri öğren.'' dedi. Musa'nın ablası Firavun'un sarayında hizmetçilik yapıyordu. Bu sebeple içeri kolaylıkla girip çıkabiliyordu. Sandığı bulan hizmetçiler onu götürüp Firavun'un hanımı Asiye'ye vermişlerdi. Asiye hizmetçilere sandığı açmalarını emretti. Sandık meraklı bakışlar altında açıldı. Gözlerine inanamadılar. Açılan sandıktan nur topu gibi bir erkek çocuğu çıkmıştı. Kundana sarılı vaziyette mışıl mışıl uyuyordu. Son derece sevimli, şirin bir yavruydu Asiye onu görür görmez sevmişti. İçinde bu kimsesiz yavruyu evlat edinmek isteği uyanmıştı. Yalnız kocasına bunu nasıl kabul ettirecekti? Haberi olur olmaz bu yavruyu öldürtmek isteyeceğe muhakkaktı. Çocuğu görse belki yumuşaldı. Çünkü öylesine sevimliydi ki gören herkesi kendisine ısındırıyordu. Böyle sevimli bir yavruya en katı yürekli bir kimse bile kıyamazdı. Asiye bu düşünceler içinde çocuğu alarak kocası firavuna götürdü. Durumu kısaca anlattı. ''Bizim hiç küçük çocuğumuz yok. Bu sevimli yavruyu besleyip büyütelim. Onunla oynar, eğlenir, mutlu oluruz. Umulur ki büyüyünce de bize yararı dokunur.'' dedi. Küçük Musa'yı evlat edinmeyi teklif etti. Firavun da çocuğu görür görmez sevmişti. Katı ve zalim kalbi küçük yavrunun karşısında yumuşamıştı. Hanımının öderisine itiraz etmeden kabul etti. Musa'nın sarayda büyümesine razı oldu. Süt Anne Asiye'nin kocasını razı ettiğini duyan saray halkını ve hizmetçileri büyük bir sevinç kaplamıştı. Şimdi herkes küçük yavrunun bakımı için seferber olmuştu. İlk önce ona bir süt anne gerekliydi. Küçük Musa, kendini emzirmeye gelen bütün kadınları reddediyor, durmadan ağlıyordu. Sarayda süt annelik yapacak başka kadın kalmamıştı. Asiye Hanım üzülüyordu. ''Ya açlıktan bu sevimli yavruya bir şey olursa ya ölürse?'' diye endişeleniyordu. Tam o sırada Musa'nın ablası ortaya atıldı. ''Ben onu emzirebilecek bir kadın biliyorum. İsterseniz gidip onu çağırabilirim.'' dedi. Saray halkı çok sevindiler. ''Daha ne duruyorsun? Koş haber ver. Çocuk açlıktan ölüyor.'' dediler. Kızcağız sevinçle annesine koştu. Durumu anlattı. Saraya gelmesini söyledi. Musa'nın annesi çok heyecanlanmıştı. Ana kız birlikte hızla saraya gittiler. Annesi küçük Musa'yı görünce ağlamamak için kendini güç zapt etti. İş aşağı çıkmasın diye büyük bir gayret gösterdi. Daha önce süt vermek isteyen bütün kadınları reddeden küçük Musa, annesini iştahla emmeye başlamıştı. Aranan süt anne böylece bulunmuş oluyordu. Herkes sevinç içinde el çırpıyor, annesi de büyük mutluluk içinde yavrusunu emziriyordu. Hiç kimse bulunan süt annenin küçük yavrunun öz annesi olduğunu bilmiyordu. Mısırlı'nın Ölümü Seneler birbirini kovalıyordu. Hz. Musa Firavun'un sarayında bir prens olarak yaşıyordu. Firavun'un hanımı Asiye ona öz evladı gibi bakıyor, özenle ve titiz bir şekilde yetiştiriyordu. Herkes ona Firavun'un öz oğlu gibi saygı gösteriyordu. Fakat Hz. Musa kendisinin oğullarından biri olduğunu öğrenmişti. Bu yüzden Firavun'un oğullarına yaptığı zulüm ve haksızlıklara da üzülmekteydi. Hz. Musa bir gece saraydan çıkmış, Mısır sokaklarında dolaşmaya başlamıştı. Yolda iki kişinin kavga ettiğini görüp durdu. Dövüşenlerden biri Mısır'ın yerlisi, diğeri İsrailoğullarındandı. İsrailoğullarından olan adam, Mısırlı'dan kıyasaya dayak yiyordu. Hz. Musa'yı görünce can ile ondan yardım istemeye başladı. Hz. Musa güçlü, kuvvetli bir delikanlıydı. Gördükleri karşısında daha fazla dayanamayarak, kavgacıları ayırmak için ileri atıldı. Mısırlı'ya dövüşü kesmesini söyledi. Fakat Mısırlı ona aldırış etmeden asmını dövmeye devam etti. Anlaşılan öldürmeyi kafasına koymuştu. Bunun üzerine Hz. Musa Mısırlı'ya bir yumruk attı. Yumruk biraz şiddetli olmuş, Mısırlı sırtüstü yuvarlanmıştı. Düşerken başını yere sertçe çarpmıştı. Darbenin travmasıyla bir süre sonra da ölmüştü. Hz. Musa böyle bir neticeyi ne bekliyor ne de arzu ediyordu. Bu kavgaya sırf zulme uğramış birine yardım etmek niyetiyle karışmıştı. Fakat elinden istemeden bir kaza çıkmıştı. Büyük bir pişmanlık içinde Allah'a yöneldi. Ya Rab sen büyüksün. İstemeyerek elimden çıkan bu kazadan dolayı beni bağışla. Kusurumu affet diye dua etti. Hz. Musa endişe içindeydi. Bir adam öldürdüğünü duyarlar da Firavun'a haber verirler diye saraya geri dönmedi. Bütün gece boyunca sokaklarda dolaşıp durdu. Ne yapacağını düşündü. Sabah vakti olmuş, Mısırlı'nın ölüm haberi şehirde yayılmıştı. Katilin kim olduğu bilinmiyordu. Hz. Musa ise hala sokaklarda dolaşmaktaydı. Birden gece kavga eden İsrailli'yi başka bir Mısırlı ile yine kavga ederken gördü. Adam yine dayak yiyordu. Hz. Musa'yı görür görmez tanımış, yardıma çağırmıştı. Hz. Musa, İsraillinin huysuzluğuna ve önüne geçenle kavga etmesine kızmıştı. Onu azarlamaya başladı. Ancak daha fazla dövülmesine dayanamadı. Ayırmak üzere kavgacıların üzerine yürüdü. İsrailli, Hz. Musa'nın önce kendisine kızıp sonra da üstüne geldiğini görünce telaşlandı. Onun kendisini öldürmeye geldiğini sanmıştı bağırıp çağırmaya başladı dün gece o adamı öldürdüğün gibi beni de mi öldüreceksin Mısır'da önüne geleni öldüren bir zorba mı olmak istiyorsun sen dedi Hz. Musa donup kaldı dünkü Mısırlıyı kendisinin öldürdüğü böylece meydana çıkmıştı ne yapacaktı şimdi Hz. Musa'nın Mısırlıyı öldürdüğü haberi bir anda şehre yayıldı zaten yaşı ilerledikçe sarayda onu çekemeyenler çoğalmıştı o güne kadar kimse Asiye'nin koruması altına alıp kol kanat gelmesi sebebiyle ona bir şeyler yapamamıştı. Hz. Musa'nın baş düşmanı Firavun'un veziri Hamandı. Hz. Musa'nın ileride kendi yerini alacağından korkuyordu. Bu yüzden dıştan belli etmese de içten içe büyük bir düşmanlık besliyordu. Bu olay Hz. Musa'ya düşmanlık besleyenler için bulunmaz bir fırsat olmuştu. Firavun'a giderek durumu haber verdiler. Hazreti Musa'nın yakalanıp ölüm cezasına çarptırılması için ona emir verdirdiler. Hz. Musa'nın çoban kızlara yardımı Hz. Musa günlerce yürüdü. Kızgın çöller, köyler, kasabalar aşarak medyan topraklarına ulaştı. Bu uzun yolculuktan yorgun düşmüş, pek fazla acıkmış ve susamıştı. Bir kuyunun başına gelip oturdu. Hem biraz dinlenmek hem de su içmek istiyordu. Kuyunun başı kalabalıktı. Bazı çobanlar kuyudan su çekip koyunlarını suluyordu. Hz. Musa'nın dikkatini kuyunun biraz ötesinde duran iki genç kız çekti. Bu masum kızlar sıkıntılı vaziyette bekleşiyorlardı. Yanlarında koyunları vardı. Herhalde o koyunları sulamak için bekliyorlardı. Fakat diğer çobanlardan fırsat bulamıyorlardı. Hz. Musa onların haline acıdı. Kendilerine yardım etmek istedi. Kızlara yaklaşıp sordu. Siz niçin sulamıyorsunuz koyunlarınızı? Bak herkes suluyor. Siz neyi bekliyorsunuz? dedi. Kızlar otana sıkıla cevap verdiler. Erkeklerin arasına girmek istemiyoruz. İşlerini bitirmelerini bekliyoruz. Hz. Musa onların bu yüksek terbiyelerine şaştı kaldı. Niçin koyun güttükleri de merakını çekmişti? İkinci sorusunu sordu. ''Siz iki genç kızsınız. Niçin koyun gidiyorsunuz? Ailenizde bu işi yapacak bir erkek yok mu?'' Kızlar cevap verdiler. ''Babamız koyunlara güdemeyecek kadar yaşlı bir insandır. Başka erkek kardeşimiz de yok. Bu yüzden koyunları biz otlatıyoruz.'' Hz. Musa kızların halini anlayınca onlara yardım etmeye karar verdi. Şefkat duygusu kabarmıştı. ''Bekleyin orada, ben koyunlarınızı sular, getiririm.'' dedi. Hayvanları alarak koyunun başına yaklaştı. Çok geçmeden onları sulamış olarak geri döndü. Kızlar Hz. Musa'nın bu nazik ve insanca davranışına çok sevindiler. Gösterdiği kibarlığa teşekkür edip gittiler. Şerefli bir misafir, şerefli bir ev sahibi. Hz. Musa'nın Medyan kuyusu başında yardım ettiği kızlar, Şuay peygamberin kızlarıydı. Şuay peygamber artık iyice yaşlanmıştı. Kızlarından başka kendisine yardım edecek kimsesi de yoktu. O akşam, Hz. Şuayb'ın kızları eve her zamankinden erken dönmüşlerdi. Hz. Şuayb sebebini sorup öğrenince, kızlarından birini Hz. Musa'yı çağırmaya yolladı. Genç kız, Hz. Musa'nın yanına utana utana yaklaştı, yüzünü yere eğerek edeple, ''Babam sizi çağırıyor. Koyunlarımızı suladığınız için size ücret ödeyecek.'' dedi. Hz. Musa'nın bilgi alacak, sohbet edecek birine ihtiyacı vardı. Bu yüzden kızın daveti üzerine kalkıp onu takip etti. Birlikte eve geldiler. Hz. Musa, Şuayb peygamberin huzuruna girdi. Karşılıklı selamlaşmadan sonra Şuayb peygamber kendisine kim olduğunu, ne iş yaptığını, ne için buralara geldiğini sordu. Hz. Musa her şeyi olduğu gibi anlattı. Firavunun buralara kadar gelip kendisini yakalamasından endişe ettiğini söyledi. Şuayb peygamber anlatılanları dinledikten sonra Korkma, ben Allah'ın peygamberlerinden Şuayb'ım. Artık Mısır'dan ve Firavun'dan çok uzaklarda bulunuyorsun. Seni bulup yakalamalarına imkan yok dedi. Hz. Musa'nın bütün endişelerine giderdi. Gerçekten Medyen Mısır'a oldukça uzaktı. Çeşitli tehlikeleri göze alıp uçsuz bucaksız çölleri aşarak buraya gelmeye kimse kolay kolay cesaret edemezdi. Hz. Musa burada güvende sayılırdı. Kaderin garip bir cilvesi tecelli ediyordu. Büyük bir peygamber namzedi, diğer bir şanlı peygambere misafir olmuştu. Ne şerefli bir misafir ve ne şerefli bir ev sahibi. Hz. Musa'nın Evlenmesi Hazreti Şuayb'ın büyük kızı Safura, zeki ve sezgisi güçlü bir kızdı. Hz. Musa'yı görür görmez onun sıradan bir kimse olmadığını fark etmişti. Ondaki bambaşka hali hemen sezmişti. Babası hayli ihtiyarlamıştı. Kız kardeşiyle birlikte kendisi sürülere bakmakta zorluk çekiyordu. Hz. Musa ise güçlü, kuvvetli bir erkekti. Şu anda yaptığı belli bir iş gideceği bir yerde yoktu. Onun Medyen'de kendi yanlarında kalmasını sağlayabilirlerdi. Bu fikri söylemek üzere babasının yanına koştu. Babacığım, ücretle bize yardım edecek birini arıyorduk ya, işte Musa, o... Ücretle tutulacak kimselerin en hayırlısı, en kuvvetlisi ve en güveniliri. Son derece edep ve haya sahibi. Bizle konuşurken başını kaldırıp bizlere bakmadı bile. Bu teklifi Hz. Şuayb uygun buldu. Gerçekten böyle ücretli bir işçiye ihtiyaçları vardı. Ancak ücret olarak ne ödeyeceklerdi? Fakirdiler. Birden Hz. Şuayb'ın aklına güzel bir fikir geldi. Kızı Safura gibi Hz. Musa'da bekardı. Kabul ederse işçilik ücretine mukabil kızını Hz. Musa ile evlendirebilirdi. Hz. Musa'ya dönerek bu fikrini ona da açtı. Ey Musa sana bir teklifim var dedi. Eğer 8 yıl koyunlarımı gütmeyi kabul edersen bu iki kızımdan birini seninle evlendiririm. Eğer hizmetini 10 yıla tamamlarsan bize daha da büyük bir iyilik etmiş olursun. Fakat bu senin bileceğin bir iştir. Bu teklifimi kabul ettiğinde inşallah beni sözünde duran, işçisine yumuşak davranan iyi bir insan olarak bulacaksın. Hz. Musa başını sokacak bir yuva, sığınacak bir yer arıyordu. Bu sözleri sevinçle karşıladı. Teklifinizi kabul ediyorum. Bu mukavele ikimiz arasında geçerlidir. Sekiz veya on senelik tekliften hangisini tamamlarsam kızmak ve darılmak yok. Bu anlaşmaya Allah da şahittir dedi. Anlaşma gereğince Hazreti Şuayb kızı Safura'yı Hz. Musa ile evlendirdi. Hz. Musa da o günden itibaren Hazreti Şuayb'a hizmet etmeye koyunlarını gütmeye başladı. Hz. Musa Kutsal Vadide Hz. Musa Şuayb peygambere 10 yıl hizmet etti. Hizmette 10 yılı tamamlayınca Hz. Musa Şuayb peygamberin huzuruna çıktı. Ailesini alarak, Artık Mısır'a dönmek istediğini bildirdi. Şuay peygamber Hz. Musa'ya biraz koyun, biraz da yiyecek verdi. Dualar ederek Medyen'den uğurladı. Musa ailesi çölde günlerce yol yürüdüler. Tur dağına ulaştıklarında vakit gece yarısıydı. Hava da çok soğuktu. Kurdukları çadır içinde çoluk çocuk üşümeye başlamıştı. Bu duruma bir çare düşünürken Hz. Musa'nın gözüne uzakta bir ateş ilişti. Sevinçle hanımına seslendi. Siz burada durun. Ben ileride bir ateş gördüm. Gidip o ateşten bir parça alıp geleyim. Hem ısınır hem de yemeğimizi pişiririz. Hz. Musa ateşin bulunduğu tarafa doğru yürümeye başladı. Gittiği yol büyük bir vadiye çıkıyordu. Hz. Musa vadiye ayak basar basmaz o ana kadar hiç duymadığı bir ses işitti. Ey Musa! Ben senin Rabbinim. ''Ayakkabılarını çıkar, çünkü sen kutsal Tuva Vadisi'nde bulunuyorsun.'' Duyduğu ses Hz. Musa'yı ürpertmişti. Hemen pabuçlarını çıkarttı, heyecan içinde beklemeye başladı. Ses, vadinin sağ tarafından gelmişti. Hz. Musa oraya bakınca bir ağaç gördü. Ağaç ateşler içindeydi. Fakat yanmıyor, sadece ışık saçıyordu. Birden kalbine bir huzur ve ferahlığın dolduğunu hissetti. Gördüğü ateşin ilahi bir nur, işittiği sesinde Allah'tan gelen bir sesseniş olduğunu anlamıştı. Kısa süren bir sessizlikten sonra ses yine yükseldi. Ey Musa! Seni kendime peygamber seçtim. Sana vahyedeceklerimi dinle ve başkalarına da söyle. Şüphesiz ki Allah benim. Benden başka kendisine kulluk edilecek hiçbir gerçek ilah yoktur. Sen yalnızca bana ibadet et, beni almak için de namaz kıl. Hz. Musa, Rabbinden gelen bu sesleniş karşısında adeta kendinden geçmişti. Aldığı haz ve duyduğu lezzet sonsuzdu. Hz. Musa'ya verilen mucizeler Allah, Hz. Musa'ya yaptığı seslenişi şu sözlerle devam ettirdi. ''Elinde tutup durduğun şey nedir ya Musa?'' Hz. Musa heyecanlı bir sesle karşılık verdi. ''Ya Rabbi, elimdeki şey benim asamdır. Yorulduğumda ona dayanır, onunla koyunlarıma ağaçlardan yaprak silkerim. Daha başka pek çok işime yarar bu sopa.'' Hz. Musa, Rabbi ile konuşmanın zevki içinde kendinden geçmişti. Bu konuşmayı uzatmak istiyordu. Sorulmadığı halde asasının faydalarından bahsetmesi bu yüzdendi. Hz. Musa'nın bu cevabı üzerine Cenab-ı Hak, ''Ya Musa, elindeki asanı yere bırak.'' diye emretti. Hz. Musa yere koyar koymaz, asa upuzun bir yılan oluverdi. Süratle kıvranıp durmaya, yerde sürünmeye başladı. Görüntü tüyler ürperticiydi. Hz. Musa, gördükleri karşısında birden korkmuş, arkasını dönerek kaçmaya hazırlanmıştı. Aynı anda ilahi sesle yükselmişti. ''Ya Musa.'' Yüzünü ona dön ve elinle tutup kaldır. Korkma, sana zarar vermez. Hz. Musa'nın içindeki korku gitti. Uzanıp o korkunç yılanı eliyle tuttu. Eli değer değmez, yılan eski haline dönmüş, tekrar sopa olmuştu. Bundan sonra Allah, Hz. Musa'ya ikinci emrini verdi. Ya Musa, elini koynuna sok ve çıkar. Hz. Musa elini koynuna sokup çıkardı. Eli bembeyaz olmuş, karanlıkta parlamaya, ışık saçmaya başlamıştı. Hz. Musa asasının yılana dönüşmesinden, elinin bembeyaz kesilmesinden şaşkına dönmüştü. Gördüklerinden endişe bile duymaya başlamıştı. Allah onun hem bu endişesini gidermek hem de daha sonra olacakları bildirmek üzere şu açıklamayı yaptı. ''Korkma ya Musa, bütün bunlar sana verilen mucizelerdir.'' Sen bu iki mucize ile Firavun'a git onu imana davet et. Çünkü o bütün bütün azıtıp yoldan çıktı. Hz. Musa'nın bazı endişeleri vardı. Her şeyden önce Mısır'a döndüğünde eski suçundan dolayı yakalanıp cezalandırılması tehlikesi mevcuttu. Hal böyleyken Firavun'un önüne çıkıp onu Allah'a imana ve zulmü bırakıp insafa davet etmesi cidden zor bir işti. Küçük yaşta dilinde meydana gelen tutuklukta onu düşündürüyordu. Firavunun karşısında açık seçik konuşup davasını anlatamamaktan korkuyordu. Birden aklına Mısır'daki kardeşi Harun geldi. Harun tatlı dilli, güzel sözlüydü. Onun yardımıyla Firavun'la rahatça konuşabilirdi. Üstelik Firavundan gelecek tepkiye de iki kişi daha rahat karşı koyabilirlerdi. Bu düşünceyle diz çöküp Allah'a yalvarmaya başladı. Ey Rabbim! Kalbimi genişlet, bana tahammül gücü ver, işlerimi kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu sözlerimin anlaşılması için kaldır. Bana kardeşim Harun'u yardımcı ver. Yüce Allah Hz. Musa'nın bu duasını kabul etti. Korkma ya Musa! Bugüne kadar seni Firavun'un elinden nasıl kurtardığımı hatırla. Kardeşin Harun'a da peygamberlik verdim ve onu sana yardımcı yaptım. ''Birlikte Firavun'a gidin ve onu yumuşak bir dille, tatlı sözlerle imana davet edin. İsrailoğullarını serbest bırakmasını isteyin. Ben daima sizin yanınızdayım. Sizi hiçbir vakit yalnız bırakmam.'' buyurdu. Bu son cümlelerden sonra ses kesildi. Vadi derin bir sessizliğe gömüldü. Üzerine yüklenen görevin büyüklüğü karşısında Hz. Musa'nın kalbi heyecanla titriyor, vücudu ürperiyordu koşarak çadıra geri döndü. Olanları hanımına anlattı. Hemen yola koyuldular. Uzun süren bir yolculuktan sonra Mısır'a ulaştılar. Firavunla mücadele. Hazreti Musa Mısır'da ilk olarak kardeşi Harun'u buldu. Başına gelenleri anlattı. Hazreti Harun meseleden haberdardı. Ya Musa, Allah sana bildirdiklerini bana da bildirdi." dedi. Birlikte Firavun'a gitmek için ilahi emri beklemeye başladılar. Nihayet beklenen emir geldi. Hz. Musa ile Hz. Harun beraberce Firavun'un sarayına gittiler, huzuruna çıktılar. Firavun yıllar sonra Hz. Musa'yı kardeşiyle birlikte karşısında bulunca çok şaşırdı. Böyle bir karşılaşmayı hiç beklemiyordu. Onlara ''Niçin geldiniz buraya?'' diye sordu. Hz. Musa Firavun'a geliş sebebini anlatmaya başladı. ''Bizler alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçileriyiz. Allah bizi seni doğru yola çağırmamız için gönderdi. Artık İsrailoğullarına zulmetmekten vazgeç. Kutsal topraklara gitmeleri için onları serbest bırak.'' Firavun tahtına yaslanmış Hz. Musa'nın anlattıklarını hayretle dinliyordu. Kendine bu sözleri söyleyen, sarayında büyüyüp yetişen Musa mıydı? Bu cüreti kendinde nasıl bulabilmişti? Bir türlü anlayamıyordu. Hz. Musa sözlerini tamamlayınca hiddetle çıkıştı. ''Ne oluyor sana Musa? Sen yıllarca bakıp büyüttüğümüz, sonra da bir Mısırlıyı öldürüp kaçan çocuk değil misin? Şimdi karşımıza geçmiş neler söylüyorsun böyle?'' Hz. Musa, Firavun'un ortaya attığı her iki hususa da gereken cevabı verdi. Ey Firavun! Senin beni besleyip büyütmen kendi zulmünün neticesidir. Senin için utanılacak bir durumdur. İsrailoğullarının çocuklarını acımadan öldürtmeseydin benim senin yanında ne işim vardı? Anam babam beni büyütmekten aciz değillerdi. Mısırlıyı öldürmeme gelince o olay elimden istemeden çıkan bir kazaydı. Susuzluğumu ispatlama imkanım yoktu. Bu yüzden Mısır'dan kaçmak zorunda kaldım. Daha sonra Rabbim bana ilim ve hikmet öğretti. Ayrıca peygamberlik verdi. Senin azgınlık ve taşkınlığını önlemem için sana gönderdi. Hz. Musa'nın bu açıklamaları karşısında Firavun bir şey diyemedi. İşi ciddiye almak gerektiğini anladı. Hz. Musa'nın öyle kolayca susturulacak bir hasım olmadığı ortadaydı. Firavun münakaşayı derinleştirmek üzere, Ya Musa! ''Sözünü edip durduğun alemlerin Rabbi de kim oluyor?'' diye sordu. Hz. Musa cevaben, ''Alemlerin Rabbi, göklerin ve yerin ve ikisi arasındaki varlıkların Rabbi olan Allah'tır. Alemlerin Rabbi, senin ve senden önce gelip geçmiş atalarının Rabbidir. Alemlerin Rabbi, doğunun, batının ve onlar arasında kalan varlıkların Rabbidir.'' dedi. Hz. Musa, Böylece bütün kainatın ve içindeki varlıkların Allah'a ait olduğunu söylüyordu. İlahlık dava eden Firavun'un da herkes gibi doğup büyüyen, herkes gibi ölüme mahkum olan aciz bir insan olduğunu ima ediyordu. Bu yüzden Firavun Hz. Musa'nın sözlerine çok kızdı. Yemin ederim ki benden başka bir ilah edinirsen seni zindanlara atar hapsederim dedi. Hz. Musa soğukkanlılıkla cevap verdi. ''Sözlerimin doğru olduğunu ispat edecek deliller getirsem yine beni hapseder misin?'' dedi. Firavun, Hz. Musa'nın sözlerini ispat edecek bir delili olacağına ihtimal vermiyordu. Bu sebeple yapılan teklifi kabul etti. ''Şu delillerin neyse getir de görelim bakalım.'' dedi. Hz. Musa asasını yere attı. Asa birden korkunç bir yılan oluverdi. Kıvrılarak hareket ediyor, gören herkesi dehşette bırakıyordu. Firavun ve adamları korku içinde bakarken Hz. Musa ikinci delilini de gösterdi. Koynuna sokup çıkardığı eli ışıl ışıl parlıyor, etrafa nur saçıyordu. Firavun ve adamları şaşmış kalmıştı. Hz. Musa'nın gösterdiği mucizeleri inkar etmek zordu. Kabul etmekse hiç olmazdı. Şaşkınlıkları geçince akıllarına ilk gelen şey sihir oldu. Bu adam büyük bir sihirbaz olmuş diye aralarında fısıldaştılar. O devirde Mısır, sihrin beşi durumundaydı. Firavun artık rahatlamıştı. Dünyanın en ünlü ve en usta sihirbazlarına sahip bulunuyordu. Bunlarla Musa'yı kolaylıkla yenebilirdi. Bu düşünceyle Hz. Musa'ya şu teklifi yaptı. ''Ya Musa, sihirle bizi yurdumuzdan edip saltanatımızı elimizden mi almak istiyorsun? Dur hele, bizim de pek usta sihirbazlarımız var. Onlarla yapılacak bir yarışmada onlara üstün gelebilecek misin görelim bakalım.'' dedi. Hazreti Musa bu teklifi memnunlukla kabul etti. Sihirbazların imanı. Kararlaştırılan günde halk sarayın önünde meydana toplanmıştı. Firavun ülkenin her tarafından en güçlü sihirbazları çağırmıştı. Sihirbazlar meydana halkın coşkun alkışları altında girdiler. Hazreti Musa ile kardeşi Hazreti Harun da gelip sihirbazların karşısında yerlerini aldılar. Firavun'un sihirbazları yarışı kendilerinin kazanacağından emindiler. Ülkede onların sihri üstüne sihir yoktu. Gururlanarak Firavun'a döndüler. Galip geldiğimizde bize ödüller verecek misin? diye sordular. Firavun tahtından kalkarak onları cevapladı. Evet yanımda büyük itibarınız olacak. Her isteğinizi yerine getireceğim. Sihirbazlar Firavun'dan aldıkları bu vaatle iyice şımarmışlardı. Hazreti Musa'ya dönerek, "Önce sen mi başlayacaksın yoksa biz mi?" diye sordular. Musa peygamber, "Siz başlayın." buyurdu. Bunun üzerine sihirbazlar ellerindeki değnek, ip gibi sihir aletlerini yere attılar. Bir anda meydan yılan ve canlarla doldu. Kıvrıla kıvrıla sağa sola gidip geliyorlar, gören herkesi korku ve dehşet içinde bırakıyorlardı. Sihirbazlar zafer çığlıkları atmaya başlamışlardı. ''Biz firavunun oluluğuna yemin ederiz ki Musa'ya galip geleceğiz.'' diyorlardı. Hz. Musa bile gördüğü manzara karşısında korkmuş, endişeye düşmüştü. Fakat Cenab-ı Hak vahiy ile onu yatıştırdı. ''Korkma ya Musa, sen onlardan üstünsün. Elindeki asanı yere at. Onların yaptıkları göz boyama ve bazı sihir hilelerinden ibarettir.'' Sihirbazlar ve yaptıkları sihir için artık kurtuluş ve başarı yoktur. Az sonra hileleri ortaya çıkıp mahcup olacaklar. Bu ilahi teselli ile cesareti artan Hz. Musa asasını yere attı. Asa yere düşer düşmez korkunç bir ejderha oluverdi. Alanı dolduran sihir ürünü yılan ve çıyanları yutmaya başladı. Halkla birlikte sihirbazlar da onları şaşkınlık içinde seyrediyordu. Meydanda tek bir yılan ve çıhan kalmayınca Hz. Musa ejderhayı eliyle tuttu, Asa tekrar eski halini alıverdi. Sihirbazlar gördüklerine inanamıyorlardı. Hz. Musa'nın yaptığı sihir olamazdı. Çünkü ortada sihir aletlerinden hiçbir iz ve eser kalmamıştı. Hem yeryüzünde sihri onlardan daha iyi bilen ve yapan kimse de yoktu. O halde gördükleri gerçek bir mucizeydi. Hz. Musa da iddia ettiği gibi Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdi. Sihirbazların artık tam kanaatleri gelmişti. Heyecan içinde de secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine Musa ile Harun'un Allah'ına inandık dediler. Bütün bu olaylar halkın gözü önünde ceyran ediyordu. Sihirbazların iman etmesiyle Hz. Musa'nın haklılığı ortaya çıkmıştı. Firavun ve adamları küçük düşmüş, Rezil olmuştu Firavun bu yüzden sihirbazların iman etmelerine çok kızdı Tehditler savurarak şöyle diyordu Siz nasıl olur da Benden izinsiz Musa'ya iman edersiniz Demek sizin akıl hocanız Musa'ydı sihri ondan öğrendiniz Ellerinizi ayaklarınızı Kesip hurma ağaçlarına asacağım Her birinizi Musa'ya inanmak Ne demekmiş o zaman görürsünüz Firavun Mağlubiyetine hemen bir bahane bulmuş Hz. Musa'yı sihirbazların başı ve akıl hocası ilan etmişti. Bu aslında imana gelmemek için uydurulan mantıksızca bir iddiadan başka bir şey değildi. Sihirbazlar Musa peygambere gönülden inanmış, samimi şekilde bağlanmıştı. Firavunun tehditlerine zerre kadar ehemmiyet vermediler. Ey Firavun! Biz Musa'nın doğruluğuna ve bizi yaratan Rabbimizin varlığına kesin olarak inandık. Yalancı olduğun ortaya çıktı artık. Senden korkmuyoruz. Musa'ya inananların ilki olmakla da övünç duyuyoruz. Hem sen bize sadece dünyada azap edebilirsin. Fakat Allah bizi ahirette cennetine girdirir. Ebedi hayat ve saadet verir.'' dediler. Bu cevap Firavun'u iyice çileden çıkardı. Sihirbazları yakalatarak cezalandırmak üzere zindana attırdı. Firavun'un başına gelen dertler Musa peygamberin Firavun'u yenmesi üzerine İsrailoğulları topluca ona iman ettiler. Onu yıllardır bekledikleri kendilerini kutsal topraklara götürecek kurtarıcı lider olarak benimsediler. Firavun bundan büyük bir telaşa kapıldı. İsrailoğullarına uyguladığı zulüm ve işkenceyi daha da arttırdı. Firavun ve Mısır halkı Musa peygamberin üstünlüğünü gördükleri halde ona iman etmeye yanaşmamışlardı. Hz. Musa'nın yollarını serbest bırakma isteğine de kulak asmıyorlardı. Cenab-ı Hak onların bu inadını kırmak üzere başlarına bazı felaket ve dertler verdi. Nil Nehri'nin Taşması Önce şiddetli yağan yağmurlar yüzünden Nil Nehri taştı. Kent sular altında kaldı. Şehir oturulmaz ve yaşanmaz hale gelmişti. Halk başlarına gelen bu belanın Firavun'un yüzünden olduğunu anlıyordu. Ondan Hz. Musa'nın isteğini yerine getirip bu felakete bir son vermesini istediler. Zalim İmparator, çaresiz kalarak Hz. Musa'yı çağırdı. Ey Musa! Eğer şu felaketi durdurursan bütün İsrailoğullarını serbest bırakırım, dedi. Musa Peygamber ümitlenerek ellerini kaldırdı, Allah'a dua etti. Nil Nehri'nin suları yavaş yavaş çekildi ve şehir tekrar yaşanacak hale geldi. Fakat Firavun sözünde durmadı. Belanın kalkması üzerine büyük bir kızgınlıkla yeniden işkence ve eziyetlere başladı. İsrailoğulları büyük acılar çekiyor, zulüm altında inliyordu. Çekirge afeti Firavun'un bu yaptıkları Allah'ı gazaplandırdı. Birkaç gün sonra Mısır'ın bağ ve bahçelerine, tarlalarına milyonlarca çekirge üşüştü. Çekirgeler ikinleri yiyip bitiriyor, her türlü yeşilliği harap ediyorlardı. Artık evlere, halkın üzerlerine de saldırmaya başlamışlardı. Mısırlılar büyük bir kıtlıkla karşı karşıya kalmış, huzurları kaçmıştı. Kabahati yine Firavun'da buluyorlardı. Firavun, halkının hayatlarından bezmesi üzerine Hz. Musa'yı çağırıp yalvardı. Eski teklifini yineledi. Hz. Musa bunun üzerine Allah'a dua etti. Çekirgeler Mısır'ı terk ettiler. Bit istilası. Firavun yine sözünde durmadı. Allah bunun üzerine Mısır'a bitleri musallat etti. Halk vücuduna ve elbisesine yerleşen bu bitlerden bir türlü temizlenemiyordu. Kaşınmaktan derileri yarılmış, kan revan içinde kalmışlardı. Çıldıracak gibi oluyorlardı. Firavun Hz. Musa'ya yeniden başvurdu. Ondan dua ederek bu felaketi kaldırmasını istedi. Karşılık olarak da İsrailoğullarını serbest bırakacağını bildirdi. Hazreti Musa yine Allah'a dua etti, bit felaketi de böylece önlenmiş oldu. Kurbağa istilası. Kalbi küfür ve isyan dolu olan zalim Firavun sözünü yine tutmadı. İsrailoğullarına yaptığı zulüm ve işkenceye devam etti. Bu sefer daha büyük bir belaya uğradılar. Nil nehrinden, su aklarından, bataklıklardan binlerce kurbağa çıkmaya, caddeleri, evleri, odaları istilaya başladı. Yataklara giriyor, yemeklere dalıyor, suların içinde yüzüyorlardı. Kurbağadan adım atacak yer kalmamıştı. Bu korkunç felaket karşısında Firavun yeniden Hz. Musa'ya yalvardı. ''Bu kurbağa felaketinden bizi uzaklaştırırsan kavmini serbest bırakırım.'' dedi. Hz. Musa sözünü tutacağı ümidiyle dua etti. Kurbağalar geldikleri yere geri döndüler. Firavun bu felaketten sonra da akıllanmadı. Yine zulme ve baskıya devam etti. Suların kan kesilmesi Bir sabah hizmetçileri Firavun'a içmesi için altın bir kadeh içinde süt getirdiler. Firavun sütü içmek için eline aldı. Fakat kadehin içi süt yerine kanla doluydu. Kadehi elinden fırlatarak öfkeyle hizmetçilerine bağırdı. ''Artık içmem için kan mı getiriyorsunuz bana?'' Hepinizi doğratıp köpeklerime atacağım. Hizmetçiler de şaşırmışlardı. Sütü ineklerden elleriyle sadıklarını söylediler. Bu sırada sarayın kapısı önünde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Firavun'a şöyle sesleniyorlardı. Ey hükümdar! Bırak artık İsrail oğullarını. Bizi de içine düştüğümüz bu felaketten kurtar. Firavun, ne oluyor size, ne felaketi diye bağırdı. Bütün sular kan oldu. Nehri kan akıyor şimdi. İçmek için ne su bulabiliyoruz ne süt ne de bal. Şu İsrailoğullarını bırak da bu felaketten kurtulalım. Mesele aydınlanmıştı. Hizmetçilerin bir kabahati yoktu. İsrailoğullarına yapılan zulüm yüzünden yeni bir felakete daha uğramışlardı. Firavun artık Hz. Musa'nın dediğini yapmaktan başka çaresi kalmadığını görüyordu. Yoksa bu felaketlerin ardı arkası kesileceği bitip tükeneceği yoktu. Adamlarını göndererek Hz. Musa ile Hz. Harun'u çağırdı. Onlara, bu sefer kesin söz veriyorum. İsrailoğullarını serbest bırakıyorum. Yalnız şu korkunç felaketi kaldırın üzerimizden, dedi. Hz. Musa dua etti, sular eski haline döndü. Mısır'dan ayrılış Ard gelen felaketler, Firavun'da İsrailoğullarını Mısır'da alıkoyacak güç bırakmamıştı. Bu yüzden şehirden çıkıp gitmelerine izin vermişti. İsrail halkı artık hürdü. Kölelikleri bitmiş, esaret hayatları son bulmuştu. Çektikleri işkenceler dinmiş, azapları kalkmıştı. Sevinç içinde Allah'a şükürler ediyorlardı. Bir gece ay ışığı altında büyük göç başladı. Hazreti Musa İsrail halkını alarak Mısır'dan ayrıldı. Sayıları 600.000'i buluyordu. Yanlarına taşıyabilecekleri kadar eşya, altın ve süs eşyası almışlardı. Doğuya, Kızıldeniz istikametine doğru ilerliyorlardı. Sabahleyin Mısırlılar İsrailoğullarının şehirden ayrılmış olduğunu görünce durumu Firavun'a bildirdiler. Firavun adamlarının da tahrikiyle bu ayrılışa izin verdiğine pişman oldu. İsrail halkını yakalayıp geri getirmeliydi. Saltanatının devamı buna bağlıydı. Derhal ordusuna emir verdi. Kendisi başlarında olarak İsrailoğullarının peşlerine düştüler. İsrailoğulları Kızıldeniz kenarına vardıklarında Firavun onlara yetişmişti. Firavunun kendilerini takip ettiğini anlayınca büyük bir telaşa kapıldılar. Korku içinde Hz. Musa'ya koştular. Eyvah yakalandık! Firavun şimdi yetişip hepimizi öldürecek. Ne vardı sanki? Geçinip gidiyorduk işte Mısır'da. Sen bizim mahfımıza yol açtın, dediler. Hz. Musa, kavmindeki bu nankörlük ve anlayışsızlığa şaşıp kalmıştı. Firavun'un zulmünden bizi kurtar diye kendine yalvaran sanki onlar değilmiş gibi konuşuyorlardı şimdi. Ölüm korkusu onlara Mısır'da rahatlarının iyi olduğunu bile söyletiyordu. Hz. Musa onlara cesaret vermek, Ümitsizliklerini dağıtmak için şu konuşmayı yaptı. Korkmayın, Allah sizi Mısır'da işkencelerden, Firavun'un zulüm ve baskısından kurtardığı gibi, burada da yine Firavun'un elinden ve ölümden kurtaracaktır. Fakat İsrailoğullarının sızlanması bitmiyordu. Ey Musa, bizle alay mı ediyorsun? Nereye gideceğiz? Nasıl kurtulacağız? Önümüz deniz, arkamız düşman. Hz. Musa kaminin bu bitip tükenmek bilmeyen sitem ve sızlanmaları karşısında Allah'a sığındı. Ona yalvarmaya başladı. Ya Rab! Her türlü hamd ve şükür sana mahsustur. Her türlü düşmandan, her çeşit engelden sana sığınır, senden yardım dilerim. Kuvvet ve kudret de yalnız sana aittir. Yarılan Deniz Firavun ve ordusu İsrailoğullarına iyice yaklaşmıştı. Bunun üzerine Yüce Allah Hz. Musa'ya vahyetti. ''Ya Musa, asanı denize vur.'' Musa peygamber verilen emre uyarak asasını denize vurdu. Sular bir anda yarılıp ikiye ayrıldı. Koca denizin ortasında kupkuru bir yol açıldı. Hz. Musa önde İsrailoğulları yarılan denizin ortasındaki yola dalarak yürümeye başladılar. İsrailoğullarının bir kısmı karşı sahile çıkmış, bir kısmı da denizin ortasını aşmış durumdayken, Firavun ve askerleri de denizin kıyısına varmışlardı. Gördükleri manzara onları hayret ve dehşet içinde bırakmıştı. Denizin içindeki yola girip girmemekte bir müddet tereddüt geçirdiler. Fakat Firavun'un atını hırsla ileri sürmesi üzerine askerler de ileri atıldılar. İsrailoğullarının geçmesi için denizde açılan yola girdiler. İsrailoğları karşı sahile tam kadro çıktıkları sırada Firavun ve ordusu da Kızıldeniz'deki yola bütünüyle dolmuşlar, hışımla geliyorlardı. Tam o sırada ilahi emir müminlerin imdadına yetişti. Sular birbirine kavuştu. Yarılan denizdeki yolu dolduran Firavun ve askerleri bir anda kendilerine Kızıldeniz'in azgın suları ve korkunç akıntısı içinde buldular. Koca ordu mahvolmuştu. Firavun debeleniyordu. Boğularak, Ölmek üzereydi artık. Gözündeki gaflet perdesi kalkmış, kendini bekleyen kötü sonu görmeye başlamıştı. Canavli ile ''Şimdi Musa'ya inandım. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ona teslim oluyorum.'' diyordu. Fakat Allah, zalim ve mağrur firavunun can verme anındaki bu imanını kabul etmedi. Hz. Cebrail vasıtasıyla ona şu seslenmeyi yaptı. ''Şimdi mi aklın başına geldi ey firavun?'' ''Hayatın hep zulüm ve isyanla geçti. Yeryüzünü fesada verdin. Şu anda iman etmenin senin için hiçbir faydası yoktur. Ancak biz yine de o makbul olmayan imanına bir mükafat olarak senin bedenini çürüyüp kaybolmaktan kurtaracağız.'' Ölüm anı, gaflet perdelerinin kalktığı, nefsin sustuğu, gerçeklerin ortaya çıktığı ama imtihanın da bittiği bir andı. Bu bakımdan Cenab-ı Hak, Firavun'un iş işten geçtikten sonra getirdiği imanı kabul etmemişti. Ne var ki imanın değeri büyüktü. Kutsal ve saygın bir niteliği vardı. Allah hem imandaki bu kutsiyeti göstermek hem de istikbal insanlarına bir ibret dersi sunmak üzere Firavun'un cesedini kaybolup gitmekten, bozulup çürümekten kurtaracağını haber veriyordu. 3000 yıllık mucize, Firavun'un çürümeyen cesedi Londra'daki ünlü British Müzesi'ni gezenlerin hayret ve dikkatle inceledikleri bir bölüm vardır. Mumyalar bölümü. Bu bölümdeki en dikkat çekici cesed ise cam bir fanus içinde bulunan secde halindeki bir insan cesedidir. Bu cesedin bütün organları tamdır. Hatta başındaki sararmış saçlarıyla sakalları dahi rahatlıkla görülebilmektedir. 3000 yıllık olduğu tespit edilen bu cesedin en hayret verici yönü mumyalanmamış oluşudur. Mumyalanan cesetlerin iç organlarından bazıları çıkarılmış ve diğer kısımları ilaçlanmış durumdadır. Halbuki bu cesede hiç el sürülmemiş ve hiçbir kimyevi işlem yapılmamıştır. İşte 3000 yıl kadar önce yaşadığı belirlenen bu ceset, büyük bir ihtimalle Hz. Musa'yı takip ederken bu olan Firavun'un cesedidir. Rabbimizin ölürken Firavun'a verdiği haber böylece gerçekleşmiştir. Cesedin bulunduğu yer bu büyük mucizenin ispatı için yeterli bir delildir. Zira ceset olayın geçtiği Kızıldeniz kenarında bulunmuş ve onu kızgın kumlar arasından çıkaran İngiliz araştırma ekibi tarafından ülkelerine götürülmüştür. İsrail oğullarının isyanı. İsrail oğulları Kızıldenizi geçtikten sonra Firavun'un zulmünden kurtulmuşlar, hürriyetlerine kavuşmuşlardı. 12 kabile halinde Sina çölünde ilerliyorlardı. O tarihlerde kutsal Filistin topraklarında 3 büyük şehir vardı. Eriha, Nablus ve Kudüs. İsrailoğulları sıkıntılı ve yorucu bir yolculuktan sonra Eriha'ya yakın bir yerde konakladılar. Artık mukaddes topraklara ulaşmış sayılırlardı. Ancak bu topraklarda başka millet ve kavimler yaşıyorlardı. Onların topraklarını terk edip bırakmaları elbette beklenemezdi. İsrailoğulları Filistin üzerinde oturan bu milletlerle savaşmak, onları yerlerinden sürmek zorundaydılar. Bu yüzden Allah, Hz. Musa'ya kutsal toprakları geri almak için savaşmalarını emretmişti. Hz. Musa bu emri alınca halkını etrafına topladı, onlara durumu bildiyordu. Savaşa hazır olmalarını istedi. O güne kadar hep baskı altında yaşamış olan İsrailoğulları bu haber karşısında şaşırıp kaldılar işlerine sinen eski korku ve endişeleri henüz atamamışlardı. Savaşacak güç ve cesareti kendilerinde bulamıyorlardı. Hz. Musa'ya şiddetle itiraz ettiler. Ne demek istiyorsun sen Musa? Bizi her şeyle rahat içinde olduğumuz Mısır'dan çıkarıp bu ülkelere düşürdüğün yetmiyor gibi bir de Filistin'deki insanlarla mı savaştıracaksın? Hayır, kabul etmiyoruz bu teklifi. Bizi Mısır'a geri götür. Firavun'un kölesi olarak yaşamak Savaşıp Ölmekten iyidir. Hz. Musa İsrailoğullarının korkusunu yatıştırmaya çalıştı. Onlara cesaret ve moral vermeye uğraştı. Fakat İsrailoğullarının savaşmaya hiç niyetleri yoktu. Hz. Musa'nın ısrarı karşısında daha şiddetle isyan ettiler. ''Ya Musa biz göz göre göre ölmek istemiyoruz. Eğer çok istersen Rabbinle beraber siz gidin ve Filistin'de oturanlarla savaşın. Biz Oturduğumuz yerden bir adım bile kıpırdayamayız. Nankörlüğün ve isyanın bu derecesi görülmüş şey değildi. Hz. Musa bu sözler karşısında iyice öfkelenmiş, ellerini açarak kavmi aleyhine bedduaya başlamıştı. Cenab-ı Hak Hz. Musa'nın bedduası üzerine İsrailoğullarına 40 yıl kutsal topraklara girmeyi haram kıldı. Bu müddet içinde yersiz yurtsuz olarak tih çöllerinde dolaşıp duracaklardı. Kutsal topraklara girmek, ancak Hz. Musa'ya isyan edenlerin evlatları, yani yeni yetişecek nesil eliyle gerçekleşecekti. Hz. Musa Tur Dağı'nda İsrailoğulları, Hz. Musa'nın bedduası üzerine çölde aç, susuz kalmış, güneşin sıcaklığı altında yanıp kavrulmaya başlamıştı. Neticede akılları başlarına geldi. Hz. Musa'ya koşup ne söylerse yapacaklarına söz verdiler. Bunun üzerine Hz. Musa su çıkarmak için asasını büyük bir kayaya vurdu. Mucize olarak taştan 12 çeşme birden fışkırdı. Her bir kabileye bir çeşme düşüyordu. Herkes sevinç içinde kana kana bu sudan içtiler. Allah'ın ikramları bununla kalmadı. Ayrıca güneşin yakıcı sıcağına karşı bir bulut İsrailoğullarının tepesinde duruyor, onlara gölge yapıyordu. Yine Cenab-ı Hak belli zamanlarda onlara helva ve taze bıldırcın eti gönderiyor, böylece İsrailoğullarının açlıklarını da gideriyordu. Artık İsrailoğullarının çöldeki rahatlığı gayet yerindeydi. Bir gün Gücü Allah, Hz. Musa'ya yanına bazı levhalar alarak Tur dağına çıkmasını emretti. Hazreti Musa daha yalnız başına çıkacaktı. Getirdiği levhalar üzerine Allah tarafından Tevrat adlı kutsal kitap yazılacak, İsrailoğulları için uymaları gerekli ilahi emir ve yasaklar indirilecekti. Bu iş 40 gün sürecekti. Hz. Musa yolculuk için gerekli hazırlıkları yaptı. Ayrılırken kardeşi Harun peygambere şu hatırlatmayı yaptı. Sen burada kal, ben geri dönünceye kadar milletimizi koru. Onlara devamlı doğru yolu göster. Sapıtıp azıtmalarına fırsat verme. Hz. Musa, Kaminin mankür olduğunu biliyor, kendisinin yokluğunda azıtıp sapıtmalarından endişe ediyordu. Kardeşi Harun'a bu yüzden sıkı sıkı tembihte bulunuyordu. İlahi Tecelliden Dağın Parçalanışı Hz. Musa, Tur dağına varınca günlerini oruçla, İbadetle, Allah'a dua ve yalvarmakla geçirmeye başladı. Alemlerin Rabbi ile konuşmaya nail olmak ve Tevrat adlı kutsal kitabı almak için gece gündüz sabırla bekledi. Nihayet, önceden belirlenmiş vakit geldi. Hz. Musa, Cenab-ı konuşma ve ona ihtiyacını aracısız sunma şerefine ulaştı. Hz. Musa, sözlerini duymanın verdiği coşkun sevgi ve engin ruh hali içinde bütün cesaretini toplayarak Allah'tan zatını görme isteğinde bulundu. Ya Rab, bana sesini duyurdun, kendini de göster. Bir kez olsun göreyim seni, dedi. Cenabı Hak cevap verdi. Ya Musa, sen beni göremezsin. Buna güç yetiremezsin. Fakat karşında duran şu dağa bak. Ona tecelli edeceğim. Musa peygamber daha doğru baktı. Birden koca Dağ bomba atılmış gibi dağılıp parça parça olduğunu gördü. Ortalık toz duman içinde kalmıştı. Bu azametli tecelli karşısında Hz. Musa düşüp bayıldı. Uzun süre kendinden geçmiş halde kaldı. Sonra yavaş yavaş kendine geldi. Beraberinde getirdiği levhalar yazılmış, yanı başında duruyordu. Bu yazılarda Allah'ın İsrail halkına emir ve yasakları vardı. Yapılması gereken bütün her şey bildiriliyordu. Hz. Musa eriştiği bu büyük lütuftan dolayı Allah'a şükretti. Allah'u Teala da ona Tevrat levhalarını alıp halkına götürmesini, ondaki emir ve yasaklara uymalarını sağlamasını vahyetti. Hz. Musa Tevrat'ın yazıldığı levhaları alarak turdan indi. Ondaki emirleri halkına bir an önce ulaştırmak sevinci için de yola koyuldu. İsrailoğullarının Altın Buzaya Tapmaları Hz. Musa Tur'a gittikten sonra İsrailoğulları arasında hiç beklenmedik gelişmeler olmuştu. Mısır'dan çıkıp Tih çölünde giderken yolda Amalikalı kavminden bir kabilenin bir buzağı heykeline tapındıklarını görmüşlerdi. İşlerinde Amalikalılar gibi buzaya tapma arzusu uyanmıştı. Bunu Hazreti Musa'ya söyleyince Hz. Musa bu isteğe çok kızmıştı. Onları böyle batıl inançlardan uzak kalmaya çağırmıştı. İşte Hz. Musa, tura gidince Samiri adlı bir münafık İsrailoğullarının bu zaafından istifade etmeye kalkmıştı. Bu yolla halkının başına geçmek istiyordu. Samiri iyi bir kuyumcuydu. Madenleri eritip istediği şekli verebiliyordu. İsrailoğulları Mısır'dan ayrılırken sahip oldukları altın, gümüş gibi bütün kıymetli madenleri de yanlarına almışlardı. Samiri önce maden eritme potası gibi büyük bir kap yaptı. Çölde kimsenin işine yaramayan bu madenleri bu potanın içine attırıp eritti. Bütün hünerini ortaya koyarak göreni hayrette bırakacak güzellik ve sanatta bir buza heykeli yaptı. Rüzgar değdikçe heykel canlıymış gibi ses çıkarıyordu. Sanatıyla oğullarını kendine hayran bırakan Samiri sözleriyle de oğullarını kandırmayı başardı. Yaptığı buza heykelinin Hazreti Musa'nın türde görüşmeye gittiği Rableri ve ilahları olduğuna onları inandırdı. Önce kendisi bu buzaya tapılmaya başladı. İsrailoğulları sanki böyle bir şey bekliyorlarmış gibi pek azı hariç hep birden samiriye itaat ettiler. Buza heykeline tapılmaya başladılar. Hazreti Musa'nın kardeşi Harun Peygamber duruma müdahale edip İsrailoğullarına gereken uyarıları yaptıysa da onu dinleyen olmadı. Hazreti Harun elinden bir şey gelmeyeceğini anlayınca sustu. Hz. Musa'nın Tur'dan dönmesini beklemeye başladı. Musa peygamberin hiddeti. Hazreti Musa Tur'dan döndüğünde gördükleri karşısında dehşete kapıldı. İsrailoğullarının Allah'ı bırakıp altın bir buzağa tapmaları akıl alacak şey değildi. Halkının bu durumuna çok içerledi. Tevrat levhalarını bir tarafa koyarak öfkeyle kardeşi Harun'un yakasına yapıştı. Sakalından tutarak haykırdı. ''Neler görüyorum ey Harun! Milletimi bu buzaya tapmaktan neden alıkoymadın? Neden ses çıkarmadın? Söyle ne oldu bunlara?'' Hz. Harun bu davranıştan incinmiş, üstelik canı da yanmıştı. Gözlerinden yaşlar süzülerek Hz. Musa'ya cevap verdi. ''Ey annemin oğlu! Bana boşuna kızma!'' Ben halkıma engel olmaya çalıştım. Fakat beni dinlemediler. Biraz daha ısrar etseydim neredeyse öldüreceklerdi. Kardeşinin bu sözleri üzerine Hz. Musa sakinleşti. Hele Harun'un annemin oğlu diye seslenmesi ona annesini hatırlatmış, yumuşamasına sebep olmuştu. Kardeşine yaptığı sert muameleye pişman oldu. Ya Rab beni ve kardeşim Harun'u mağfiret eyle. Çünkü... Af ve bağışlama senin şanındandır diye dua etti. Daha sonra bu işin nasıl olduğunu anlamak için kardeşine sordu. Bu buza nereden çıktı ey Harun? Kim yaptı bunu? Samiri adında bir adam var. Bütün bu işler onun başının altından çıktı. Halkı işte bu buza Musa'nın Tuğra aramaya gittiği Rabbidir. Musa onu yanlış yerde arıyor bu yüzden bulamıyor diyerek kandırdı. Hz. Musa hemen Samiri'yi yanına çağırdı, Sordu. Nasıl yaptın bu altın buzağı ya Samiri? Samiri suçunu gizlemeksizin itiraf etti. Ya Musa. Halkın yanındaki altınları bir araya toplayarak erittim. Ve bu şekli verdim. Daha önce sana insan suretinde gelen vahiy meleği Cebrail'i görmüş, koşup onun bastığı topraktan bir avuç almıştım. O toprağa da buzağın üzerine serttim. Bundan dolayı buzağı canlıymış gibi hava vurdukça börmeye başladı. Halk bu hali görünce söylediklerime inandılar. İşte ilahımız budur diye tapınmaya başladılar. Hz. Musa Samiri'nin bu anlattıklarını nefretle dinledi. Samiri, Hz. Cebrail'i görmekle hiçbir müminin eremediği bir lütfa ermişti. Fakat o bu nimeti kötüye kullanmış, İsrailoğullarını doğru yoldan saptırmaya çalışmıştı. Hz. Musa, Samiri'yi huzurundan kovdu. ''Defol buradan ey Samiri! Senin yüzünden bir yığın insan korkunç bir günaha düştüler. Senin cezan bundan sonra dünyada tek başına yaşamak, insanlarla beraber olmanın lezzetinden mahrum kalmaktır. Ayrıca ahirette de Allah sana şiddetli azap edecektir.'' Hz. Musa, Samiri'yi toplum dışına attıktan sonra buza heykelinin yanına gitti ve onu kırarak parça parça etti. Sonra İsrailoğullarına dönerek, ''Sizin ilahınız, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allahü Teala'dır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ey halkım! Siz buzağa tapınmakla kendinize yazık ettiniz. Rabbinize tevbe edin ve azgın nefislerinizi terbiyeye çalışın.'' dedi. Hz. Musa'nın bu ikazı üzerine İsrailoğulları topluca perhize başladılar. Günlerce nefislerini aç bırakıp, ıstırap çektirdiler. Böylece azgın nefislerini öldürüp ıslah ettiler. Bunun üzerine Hz. Musa'nın halkına olan hiddeti geçti, öfkesi yatıştı. Kavmini başına toplayarak Tevrat levhalarında yazılı olanları okumaya başladı. Allah'ın emirleri gereğince işleri düzenlemeye koyuldu. Samiri ise hayatının sonuna kadar insanlardan uzak yaşadı. Hiç kimse ona yanaşmıyor, konuşmuyordu. Böylesine sefil bir ömür geçirdikten sonra asıl cezasını görmek üzere ahirete göçtü. Kesilen inek Dirilen Ölü Günün birinde İsrail oğulları arasında bir cinayet işlenmişti. Öldürülen şahsın yakınları katilin bulunması için etrafı velveleye veriyorlardı. Herkes birbirinden şüpheleniyor, birbirlerini itham ediyorlardı. Ortalığı bir kargaşa kaplamıştı. Sonunda halk Hz. Musa'ya başvurdular. Bu duruma bir çale bulmasını istediler. Hz. Musa Cenab-ı Hakk'a iltica edip ondan yardım istedi. ''Ya Rabbi, kimse suçu üzerine almıyor. Katilin kim olduğunu bildir bana.'' dedi. Cenabı ı Hak da şöyle vahyetti. ''Ya Musa, kavmine bir inek kesmelerini emret.'' Hz. Musa bu emri kavmine bildirdi. İsrailoğulları şaşırıp kaldılar. İneğin kesilmesiyle katilin bulunması arasında ne ilgi vardı? Verilen emri yersiz buldular. ''Bu ne demek ya Musa? Sen bizle alay mı ediyorsun?'' demeye başladılar. Hz. Musa, kaminden yükselen itirazlara, ''Ben insanlarla alay eden cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım.'' diyerek cevap verdi. İsrailoğulları bu sözler üzerine emrin ciddiyetini anladılar. Ancak verilen emri yerine getirmekte hala tereddüt içindeydiler. Hz. Musa'ya bazı sualler sormaya başladılar. Ya Musa madem öyle Rabbine bizim için dua et de o ineğin nasıl bir inek olduğunu bize bildirsin. Hz. Musa cevaben şöyle dedi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, O ne pek yaşlı ne de pek körpe ikisi ortası güçlü kuvvetli bir inektir. İsrailoğulları bu kadarcık bir açıklamayla yetinmediler. Ya Musa, Rabbine sor bakalım rengi neymiş bu hayvanın? Hz. Musa bu soruya da, Allah onun bakanların içini açan, parlak, sarı renkli bir hayvan olduğunu bildiriyor cevabını verdi. İsrailoğulları soru sordukça işler sarpa sarıyordu. Her seferinde daha ağır şartlar konuyordu. Bununla beraber onlar soru sormaktan vazgeçmiyorlardı. Ya Musa, Rabbin biraz daha tarif etsin şu ineği. Biliyorsun hayvanların hepsi birbirine benzer. Ey İsrailoğulları! Allah onun boyunduruk altına girmemiş, çift sürmemiş, ekin sulamamış, kendi halinde otlayan, kusursuz, alacasız bir inek olduğunu beyan ediyor. Artık kesilecek ineğin vasıfları belli olmuştu. Daha öğrenecekleri başka bir husus kalmamıştı. Bu yüzden Hz. Musa'ya, ''İşte şimdi gerçeği tam beyan ettin.'' dediler. Allah'ın salih kullarından birinin bir oğluyla yukarıda sayılan özelliklere sahip bir buzağısı vardı. Bu adam vefat edeceğini anlayınca buzağıyı ormana salıvermişti. ''Ya Rabbi bu hayvanı çocuğun büyüyünceye kadar sana emanet ediyorum.'' demiş ve çok geçmeden de vefat etmişti. Aradan yıllar geçmiş... Hem çocuk büyümüş, delikanlı olmuş hem de buzağı büyümüş çok güzel bir inek olmuştu. İsrailoğulları araya araya nihayet bu hayvanı buldular. Sahibi olan gence çok yüksek bir fiyat ödeyerek satın aldılar. İneğin kesilmesinden sonra sıra katilin bulunmasına gelmişti. Cenab-ı Hak Hz. Musa'ya kesilen ineğin bir parçasını cesede dokundurmasını vahyetti. Hz. Musa da İneğin bir parçasıyla cesede dokundu. Allah'ın izniyle ceset verdi. Cinayet olayını olduğu gibi anlattı. Katilinin kim olduğunu söyledi. Cinayeti, katilin bulunmasını isteyen mirasçıların işlediği böylece ortaya çıktı. Katiller hemen yakalanarak cezalandırıldı. İneğin kesilmesiyle bir yandan cinayet olayı aydınlığa kavuşturulurken, Diğer yanda da ineğin hiçbir zaman ilah ve mabut olamayacağı anlatılmış oluyordu. Ayrıca diriliş olayının bir numunesi bu mucize ile İsrailoğullarına gösterilmiş bulunuyordu. 10 Emir Zamanla İsrailoğulları üzerindeki uyanıklık hali kalktı. Geçmişte onları unutarak Tevrat'ın hükümlerine zıt hareketlere başladılar. Hatta öyle bir an geldi ki, Tevrat'ın hükümlerinin çok ağır olduğunu söylemekten çekinmez bile oldular. Bu doğrudan doğruya Allah'a isyan demekti. Çünkü Tevrat'ın hükümleri Allah'ın emirlerinden ibaretti. İsrailoğullarının bu büyük küstahlığı üzerine Allah, Cebrail'e Tur Dağı'nı kaldırıp İsrailoğullarının üzerine getirmesini emretti. Evet, ayları, güneşleri, Sayısız yıldızları direksiz olarak fesada durdurup gezdiren bir kudrete, Tur dağını kaldırıp bir bulut gibi İsrailoğullarının tepesinde tutmak elbette hiç ağır gelmez. İsrailoğulları Tur dağını neredeyse düşecek şekilde başları üzerinde görünce dehşete kapıldılar. Hemen secdeye kapanarak tevbe istifara başladılar. Secdedeyken sağ gözleriyle de dağa bakıyorlar, düşüp düşmediğini kontrol ediyorlardı. İsrailoğulları Tuğda'nın başlarına düşeceği korkusu içinde secdede beklerken Cenab-ı Hak Hz. Musa vasıtasıyla onlardan on hususa riayet edeceklerine dair söz aldı. On emir denilen bu hususlar Kur'an'da şöylece sıralanmaktadır. 1. Allah'tan başkasına ibadet etmemek. 2. Put yapmamak, onların önünde eğilmemek ve onlara tapmamak. 3. Ana babaya itaat ve onlara güzel muamele etmek. 4. Diğer akrabalara da iyi muamelede bulunmak. 5. Babaları ölmüş yetim çocuklara, geçimlerini temin edemeyen yoksul ve düşkünlere de iyilik etmek. 6. Çalmamak. 7. İnsanlara güzel söz söylemek. 8. Zina etmemek. 9. Birbirlerinin kanlarını dökmemek. 10. Birbirlerini evlerinden ve vatanlarından çıkarmamak. İsrailoğulları bu on emre itaat edeceklerine dair hep birden söz verdiler. Bunun üzerine Tur üzerlerinden kalktı. Büyük bir azaptan kurtulmuşlardı. Musa Peygamberin Vefatı Hz. Musa Allah tarafından Beni İsrail'i Mısır'dan alıp kutsal topraklara götürmekle vazifelendirilmişti. Fakat İsrailoğullarının korkaklık ve nankörlükleri yüzünden bunun gerçekleşmesi 40 yıl gecikmişti. 40 sene sonra eski neslin çoğu vefat etmiş gitmiş yerine genç bir nesil yetişmişti. Artık Hz. Musa çölden çıkıp kutsal topraklara girmenin hazırlığını yapıyordu. Hz. Musa düşmanla savaşacak güç ve kuvveti artık kendisinde bulan halkını Lut Gölü'nün güneyine götürdü. Daha sonra... 3000 Unuk adlı hükümdarı yenerek Şeria Nehri'nin kenarına vardı. Kutsal toprakların girişindeki ilk kent olan Elihaya ulaştı. Tam o sırada ölüm meleği karşısına çıkıverdi. Ölüm meleği Hazreti Musa'ya hayatına son vermek için geldiğini ve Rabb'inin davetine icabet etmesini söylüyordu. Ölüm meleği Hazreti Musa'nın ruhunu aldı.